Allah Teala'yı seven Hazret-i Resulullah'a uymalıdır. Sadat-ı Kiram Efendilerimizden İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu Muhammed Masum Hazretlerinin onlarca halifesi vardı. Onlardan birinin adı da Seyyid Muhammed Muradi Münzevi Hazretleriydi. 1644 ile 1719 yılları arasında yaşadı. Bir sohbetinde şöyle buyurdu allah Teala insanı kalp ve bedenden meydana gelen bir varlık olarak yaratmıştır. Bedenin ve kalbin kemale ermesi, Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesile olmadan, kemalat, manevi olgunluk meydana gelmez. Allah-u Teala'nın adeti böyledir. Ashab-ı kiram efendilerimiz bu kemalatı Resulullah Efendimiz'den almıştır. Tabi'in ise bunu, onlar vasıtasıyla almışlardır. Şu halde herkesin zahiri ve batını kemalatı ancak Resulullah Efendimiz aracılığıyla olmaktadır. Bütün bu manevi olgunluklara, kemalata kavuşmanın yolu Allah Teala'ya muhabbetle meydana gelir. Bu muhabbetin ele geçmesi ise Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmakla zuhur eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ''De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'' buyurulmuştur. O halde Hz. Resulullah'a tabi olmaktan başka bu kemalata kavuşmanın yolu yoktur. Tabi olmak ise iki kısımdır. Biri zahiren, diğeri batinen tabi olmaktır. Zahiren tabi olmak, alimlerin yazdıkları bilgilere uymakla olur alimler Resulullah'ın emirlerini, sözlerini ve işlerini noksansız ve ilavesiz aynen yazmışlar ve zapt etmişlerdir. Bunlar fıkıh, hadis ve tefsir ilminde bildirilmiştir. Batınî olarak tabi olmak ise, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem beğendiği işleri yapmak, hallerde ve ahlakta kendisine tabi olmaktır. Bunların bir kısmını ulema beyan etmiştir. Lakin tamamını beyan etmeye kelimeler ve ibareler yeterli değildir. Ancak bunlar batınî ile anlaşılabilir. Bu işle de mürşidi kamil olan zatlar vazifelidir. Muhabbet denilen mesele kesbi değildir. Çalışmakla elde edilmez. Allah vergisidir, vehbidir. Kulla Rabbi arasında olan muamele yani muhabbet henüz sütten kesilmiş masum bir çocukla annesi arasında olan muamele gibi olmalıdır. Masum çocuk annesini kaybetmiştir. Oturur, ağlar. "Annemi isterim." der. Annenin ismi nedir oğul dediklerinde o isimle ilgilenmez bile. Yine "Annemi isterim." diye ağlar. Annenin evi nerede dedir dediklerinde yine alaka göstermez. "Annemi bana bulun." der. İşte bu şekildeki çocuğu herkes korur ve ona yardımcı olmak ister. Allah Teala insanın yüreğine ruh aleminden bir gönül yani kalp yerleştirmiştir. Bu gönlün bilmek, tanımak, istemek, sevmek gibi temel özellikleri vardır. Mesela bu gönüle birbirine zıt iki şeyin sevgisi sığmaz. Bu gönüle kendisini yaratanı bilmek, onu sevmek, rızasına kavuşmayı arzu etmek lazım gelir. Onun için de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem her bakımdan tabi olmak gerekir. Ondan başka her şeyden alakayı kalben kesmek, Bu geçici dünyadan kalp huzuru içinde vakti Allah-u Teala'ya ibadetle geçirmek ve Allah-u Teala'nın rızasına uygun şekilde konuşmak yaraşır. Böyle bir gönüle sahip olmayan kimse, insan suretinde bir mahluktur. Böyle bir saadetten mahrum olan kimse, kesinlikle hastadır. Bunun ilacı ise, gafletten uyanıp pişman olmaktır. Af ve mağfiret etmesi için Allah-u Teala'ya yalvarmaktır. Bu yolda muvaffak olmasını, kabulünü ve yardımını istemek, üzerinde bulunan Allah-u Teala'nın ve kullarının haklarını ödemek, hak sahiplerini razı etmek, bu gönle sahip olan kişiye düşen çok önemli bir vazifedir. Eğer kişi o anda bu hakları ödeme gücüne sahip değilse, bunları gücü yettiği zaman ödemeye katil olarak karar vermelidir. Sünnet-i Seniyye'ye uyup işlerinde azimetlere sarılmalı, Bidat ve ruhsatlardan sakınmalıdır. Her işinde ve her halinde Resul-i Ekreme sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı kiramına tabi olmalıdır.